15 Haziran 2017, Perşembe saatler 11. Değerli dinleyenler, Açık Radyo'dasınız 94.9. Ben Utku Zırı, Teknik Masa'da Selahattin Çolak, tweetleriyle de Seçil Türkan sosyal medya üzerinden. 25 dakikamız olacak bu haftada yine ve iki haftadır konuştuğumuz bir meseleyi aslında biraz daha farklı bir şekilde konuşacağız. Sıkıldıysanız özür dileyelim diyelim ama... ...sıkılacak da bir durum yok pek sanki... ...çünkü iki haftadır zeytinleri konuşuyoruz... ...zeytinlikleri konuşuyoruz... ...zeytinliklerin üretim reform paketi... ...adı altında... Ee, ...çeşitli yatırımlara... ...bu maden, sanayi gibi... ...çeşitli yatırımlardan bahsediyorum... ...yani aslında e, ekosistemi... ...doğayı e, tahrip edecek... ...zarar verecek... ...yaşama müdahale edecek... ...yatırımlardan bahsediyorum... E, ...bu yatırımlar açılması gündemdeydi malumunuz... ...ancak... Yoğun bir muhalefet oluştu gerçekten bunun hakkını muhakkak verelim yani e, tepkiler sizlerin tepkileri bizlerin tepkileri hepimizin yekün tepkileri e, bu meseleyi gündemde tutmamız e, sonunda geri adım attırdı önce geçen hafta yasal tasarısı Geri çekildi komisyona ee, hatta görüşülmemesi gereken bir komisyondaydı diyelim onu da ekleyelim yani sanayi komisyonunda görüşülüyordu zeytinliklerle ilgili meseleler ee, oraya geri çekildi ve zeytinliklerle ilgili madde e, çıkartıldı tasarıdan ama hep inatla ve ısrarla üzerinde durduk mesele sadece zeytinler değildi orada meralar vardı orada kıyıların Kıyılarda yapılaşmanın önünü açabilecek, kıyıların betonlaşmasının önünü açabilecek ki zira betonlaştı gidiyor kıyılar o da ayrı bir konu ama e, maddeler de vardı. Kıyılar meselesi Trabzon'da yapılacak bir hastane üzerine indirgendi biz burada onu da söyledik ama pek çok yaşam savunucusunun şu noktadan bir itirazı vardı. Bu iş bir kere delindi mi böyle sürekli. Sökülmüş bir kazak gibi devamı da gelir e, diyorlardı. O yüzden kıyıların da önemine vurguluyorduk. Ama meralar diyorduk en az zeytinlikler kadar önemli. E, meraları da yapılaşmaya, sanayi yatırımlarına açacak e, bir madde vardı. Madde 30. O madde halen duruyor. Şimdi bugün tekrar... Görüşülecek görüşülmeye başlanacak mecliste ama ve daha acıklı da bir durum var karşımızda ee, çünkü mecliste Ankara'da olağanüstü hareketlilik de yaşanıyor ee, görüşmeler artık bir avuç bile denemeyecek milletvekilince yapılıyor koca meralar yani Anadolu'nun ortak alanları Anadolu'da üretenlerin Anadolu'nun üreticilerinin ortak alanları bir anda ...başka bir hale dönüşebilir, o, o başka hal e, karşımızda duruyor şu anda mecliste görüşülecek ve o görüşmeler e, bakalım bugün nasıl olacak merakla bekliyoruz... ...ziraat mühendisleri odasından bir çağrı var, merak olmazsa sağlıklı beslenme ve ucuz et hayaldir diyorlar... Zeytinlikler tamam kurtuldu hatta yedinci kez kurtuldu bunu da söyleyelim yani bir sekizinciye de geleceğini şimdiden tahmin edebiliriz zeytinliklerle ilgili zeytinlikleri ve aslında zeytinliklerin ekosistemini içinde bulunduğu ekosistemi koruyan yasa maddeleri denilmeye muhakkak önümüzdeki günlerde aylarda da çalışılacak ama mera çok kritik bir noktada şu anda meraların e, o ortak alanların zaten bir büyükşehir yasasıyla birlikte eee Hukuki zemini çoktan hazırlanmış durumda köyler köylülük bir taraftan ortadan kalkarken sağlıklı beslenmeden bahsediyoruz biz sıkça gıda güvenliğinden bahsediyoruz bütün bunlardan meralar olmazsa meralar mevcut haliyle hatta belki daha daha iyi kullanılacak hale getirilmezse biz bu ülkede çok gıda güvenliğinden de aslında bahsedemiyor oluyoruz gıda güvenliğinin temellerinden biri mera ve ne yazık ki bugün üretim reform paketi içinde meralarla ilgili madde duruyor ve e, mecliste görüşülmesi bekleniyor bugün meselenin. Bugünün bu olağanüstü şartlarını da e, düşündüğümüzde yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin e, başlatacağı yürüyüş şu dakikalar itibariyle e, Ankara'da İstanbul'da onu bir aklımıza getirdiğimizde onun yaratabileceği siyasi atmosferi e, gözümüzün önüne getirdiğimizde meclisteki bu tasarıya ilginin. Düşük olmasını beklemek sanıyorum çok da kötümser bir düşünce olmayacaktır bakalım neler olacak göreceğiz biz bu meseleyi artık enine boyuna konuştuk biraz farklı taraflarından farklı boyutlarından da bahsedelim istedik bu hafta. Tesis dedik bir başlık olarak. Yani tesis öyle bir kavram ki olumlu çağrışımlarla dolu bir kavram Türkçe'de. Pek çok başka diğer kavram gibi ve o, o olumlu çağrışımlar üzerine çok da düşünmeyiz aslında. Yani olumlu bir çağrışımı vardır tesisin e, deriz geçeriz. O olumlu çağrışımları tesisin Başbakan Binali Yıldırım'ın bir e, sözüyle aslında bir anda... Olumsuza doğru döndü gibi yani yıllarca konuşsak üzerine yıllarca anlatsak tesis kavramındaki o neden e, olumsuz olabilecek neden e, üzerinde tartışmamız gerekecek kavra, bir kavram olarak tesisi ortaya atsak bu kadar etkili olmayabilirdi. Biner Yıldırım'ın bir sorusuyla zeytin mi daha önemli tesis mi sorusuyla biz bir anda tesisi tesisleri tartışmaya başladık ve belki de o tesis kavramının. O olumlu manasını biraz sorgulayabilir hale geldik. E, teşekkür etmemiz lazım bu noktada Sayın Başbakanımız e, Binali Yıldırım'a. E, Profesör Doktor e, Fuat Ercan e, stüdyomuzda merhaba koşturarak da geldi. Merhaba, e, günaydın. Çok teşekkür ediyoruz. E, hocam şimdi e, ben bir girizgah yaptım. Zeytinleri kurtardık, meralar ortada duruyor. E, zeytinlere, meralara, kıyılara karşı tesis. Tesis, tesis mi? Zeytin mi, tesis mi, mera mı, tesis mi, kıyı mı gibi bir soruyla karşı karşıya kaldık. Aslında bu tesis kavramını tabii birazcık daha e, deştiğimiz anda bu e, kalkınma kavramını da konuşur hale gelebiliriz. Yani kalkınmayla tesis birbiriyle çok ilişkili, olumlu anlamlar yüklü. Türkçede de, pek çok diğer dilde de olumlu anlamlar yüklenmiş ya da en azından e, endüstri devriminden bu yana diyelim. E, bir kavram. Ama biz bunu ekolojide kavramları yeniden düşünmek adı altında biraz konuşalım istedik bugün. E, bu tesis kavramı Ve tesis de ilintili olarak tabii ki tesisin yol açtığı bir zincirleme etki olarak kalkınma e, miti diyelim isterseniz ya da kalkınma kavramı diyelim isterseniz her nasıl ifade edersek e, karşı, bu olumlu çağrışımından sanıyorum biraz sıyrıldığını e, söyleyebiliriz evet. değil mi bu son haftalarda? Evet işte şey e, herhalde çok o bir ifade birden ülke zeytin gibi kendi içinde referansları sembolik şey olan bir kavramla tesis karşılaştırılırken birden aslında yasanın bir iki maddesi mera ve e, zeytinlik ilgili yasa ama bence belki de bu e, biraz koşturarak geldiğim için yorgunum belki de önemli olan bu. En son çıkartılan sanayinin geliştirmesi ve üretim desteklemesi amacıyla bazı kanun ve kanunların kararnamelere tümüne bakmak lazım. Orada zaten e, oldukça 46 sayfalık bir metin ve içinde inanılmaz bir şekilde sanayiyle, tesisle bütün doğa ve diğer e, yapıları içeren, eğitim sistemini içeren e, farklı yönlerden sanayileşmenin gerekliliğini... Kendi dillerinde ifade eden bir metin var. O yüzden şeye baktığımızda bu metin açısından da zaten Türkiye'de AKP iktidarının ısrarlı iki tane ifadesi var. Aslında birazcık da daha önce konuştuğumuz şeyle bir, bir taraftan kaybedilen geçmiş, yeni Osmanlıcılık kaybedilen geçmiş. Bir taraftan da 2023 hedefi. Şimdi 2023 hedefi tam anlamıyla burada da ifade edilen kendi şey yaptıkları sanayileşmeyi kalkınmayı yücelten bir ifade üzerine kuruldu. Bu aslında çok önemli. 25 30 yıldır ki AKP iktidarı sayesinde üniversitede ayrıldık. 30 yıldır kalkınma iktisadı veren birisi olarak kalkınma kavramını düşünelim. Düşünelim dediğimiz bir dönemde zeytin meralar üzerinden bu kavramın gündeme getirilmesi önemli. Ama şeye baktığımızda çok güzel ifade etti. Türkiye'de Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan itibaren tarihe baktığımızda tarihimiz bir anlamda da... ...kalkınmanın, sanayileşmenin, büyümenin... ...hani Barajlar Kralı benim diyen Süleyman Demirel'den... ...işte TEİAŞ'ın başkanı olan Turgut Özal'a... ...oradan işte büyük güçlü Türkiye'ye gelen bir tarihsel süreç var. O yüzden kalkınma Türkiye'de e, inanılmaz bir şekilde hala devam eden bir sorunsal etrafında dönüyor. Mesela tesis mi... Zeytinler mi dendiğinde bir dönem CHP'de görev yapan işte Böke, Sayın Böke'nin bir gün gazetesine bir şey çıkıyor. Hayır biz zeytin istemiyoruz. Biz indasri dört sıfır diye, yeni dört sıfır istiyoruz diye. Genellikle Türkiye'de açmaz olan şey şu. Kalkınma ama evet hepimiz kalkınacağız ama hangi tarz kalkınma? Oysa belki de bugünkü konumuz Hı -hı. da o. 1960'ların sonuna itibaren... Bütün dünyada yepyeni bir soru sorulmaya başladı. Soru değişti. Soru da şuydu. Ya kalkınma bu kadar iyi bir şey mi? Kalkınmanın güncel ve tarihsel problemleri var mı diye özellikle bunu biraz sonra belki açarız. Yani kapitalizmin, dünya kapitalizm sistemin ortak aklı Roma kulübüde bir yerde toplandı ve orada bizim çok eleştirmemize rağmen fakat bugünleri açığa çıkaracak bir şey söyledi. Limistick Roth, büyümeyi sınır koymamız gerekiyor çünkü kalkınma ifade edilen şey bugünden geleceği hızla tüketen bir şey bir durum arz ediyor ve Roma kulübü aslında bugünlerde tartıştığımız doğayla ile ilgili, suyla ilgili, çevre ile ilgili bütün ee, ...problemleri çok önceden bize iletti... ...her yıl bir rapor yayınlar... ...her raporuna baktığımızda ormanlık alan... ...suluk alanları nasıl hızla... ...tahrip edileceğinin ısrarla... ...siyasi karar alıcıların... ...bu kalkınma sorununa... ...daha fazla ya farklı yaklaşmaları... ...gerektiğini dile getirdiler... ...fakat ne yazık ki Türkiye'de... ...bizim gibi geç kapçası için ülkede... ...mesela Çin'de de aynı... Işte ...çay dörd an önce oradaydım... ...Brezilya'da da aynı bir... ...kalkınma büyüme fetişizmi var... Dikkat edersiniz 1920'lerde kalkınmayla birlikte kullanılan ilerleme, çağdaşlaşma gibi ifadeler yavaş yavaş yani bir ya, insanın gelişimini ifade eden kavramlar yerini sadece gayri safi milli hasılada yüzde üç mü büyüdük, yüzde altın mı büyüdük? Tesislerimizin sayısı ne kadar artacak, ne kadar istihdam yapacağız, ne kadar ihracat yapacağız gibi tamamen e, iktisat... ...dünyasının kavramlarının hapse olmuş bir dünyayla baş başayız ve ne yazık ki Türkiye'de özellikle enerjiyle ilgili gittiğimiz HES ve benzeri yerlerde... ...halkın kendisi değil daha eğitimli kesimlerde bir büyüme kalkınma fetişizmi var. O yüzden ifade edildiğinde bu büyüme kalkınma fetişizmi belki biraz açmamız gereken şey biraz belki detaylandıracağız ama önemli olan da şu, hayır bu tarz büyümeyelim... Yanlış bir şey gidiyor. İşte e, zeytinleri koruyalım, ağacı koruyalım, suyu koruyalım ama biz sanayileşmemiz gereken bir dil de daha çok sosyal demokratların, üretimcilerin dili de problemli bir dil. Çünkü sanayileşme tesis dediğimiz zaman tesis birçok şeyi içerir. Bir ülkede bir tesisin kurulması demek yüzde altı büyüme demek birçok şeyi içinde taşır. O yüzden... Hatta Dünya Bankası'nın hani uzağa da gitmeyelim 2000'lerde yaptığı comprehensive development approach dediği bir şey var. Yani bütünsel değişkenleri içeri bir kalkınma kavramlı gündeme getirdi. O yüzden tesis dediğimizde ya da şimdi mesela birçoğun hem siyasi iktidarın hem CHP'nin önde gelen iktisatçıların dili getirdi. Endüstri 4.0 dendiğinde sadece oradaki fabrikanın işleriliği değil bir fabrika bir tesisin... İleri geri bağlama etkileriyle neler içerdiğini gündemeye taşımamız lazım. Yani aslında ana akım siyaset tesis mi zeytin mi, tesis mi meramı mı sorusunu hep tesis diyor. Tesisin evet. niteliğinde bir anlaşma var. Yani inşaat evet. mı olacak, taş ocağı mı olacak, maden evet. mi olacak, e, e, endüstri 4.0 üreten yüksek teknoloji mi olacak. Şimdi şunu söyleyelim olacak. mesela oradaki biraz sonra belki boyuta ama... Biz endüstri 4.0 ki endüstri 4.0 Türkiye'de çok yeni birçok insan bilmiyor. Endüstri 4.0 inanılmaz enerji isteyen bir e, tesis, Hı. büyük enerji tamamen human to human, human to machine dediğimiz insan-insan insan makine yoğun enerji isteyen bir sektörel dinamik Emek ki, yoğunluğu düşük, düşük enerji yoğunluğu, enerji yoğunluğu artış ve birisi diyor ki yok biz zeytinlikleri koruyacağız ama endüstri 4.0 istiyoruz demek ki tesisin ne anlama geldiğini yeniden düşünmemiz gerekiyor. Bunun da belki hani çok basit bir şekilde zamanımızın kısıtlı olduğu için birazcık da hı hı hı koşa koşa gittiğimiz için Birleşmiş Milletler'in 1996 her yıl bir İnsani Gelişme Raporu yayınlar. Bence Türkiye'de bunu böyle küçük küçük ilanlar halinde her tarafa şey yapmamızın çoğunu katılmıyoruz ama ...söylediği çok önemli bir takım şeyler var. Şu an Türkiye'de ve dünyada yaşanan sorunları 1996 gelişme raporunda söylüyor. Diyor ki bu rapor eğer diyor kalkınmaya şimdiye kadar ...growth or development... ...yani büyüme ya da kalkınma ikilisine... ...şimdiye kadar atfettiğimiz anlamları ...bir tarafa bırakalım... ...birazlık da diğer boyutlarına bakalım dediğinde... ...altı tane... ...kalkınmanın, tesisin... ...altı tane zararlı etkisinden bahseder... ...bugün Türkiye bunu biri bir yaşıyor... ...yani mesela en önemli... ...ifadelerinden birisi... ...bugün işte zeytinli meramı... ...buna futurist growth diyor... ...yani geleceksiz büyüme... ...o kadar hızla... O kadar hızla büyüme rakamları üzerine oynarsanız ki o zaman hammadde girdi olarak, enerji girdi olarak, madenler girdi olarak doğaya müdahale etmek zorundasınız. Bu da geleceği şimdiden tüketmek anlamına geliyor. Buna futureless growth deniyor. İşte ekoloji kavramı. Yani bizim ilk birlikte dilimizde konuşumuz oikos ...yavaş yavaş ikisi ekonomi hani halka anlamına geliyor... ...nasıl firmaların çevreyi yok ettiğini 96 raporu söylüyor. Ama geleceksiz bir büyüme yani Fuchula Scroft 96 raporu... ...bunu söylerken bir şey daha söylüyor. Bu çok çok Türkiye için önemli. Diyor ki bir de diyor Voices Scroft var. Eğer doğayı, çevreyi büyüme adını hızla sürece aktarırsanız... ...bu sefer kitlelerin üzerinde egemenlik kurmanız gerekiyor. Buna otoriterleşen... ...antidemokratik yapılarla birlikte gider diyor. Bakın birden sanki tanıdık gibi geliyor değil mi? Yani e, tesis mi şey mi ama fakat birden işte Atatürk Kültür Merkezi şöyle olacak diye bir otorite çıkıyor. Hmm. Ama bu kalkınmanın nasıl sadece iktisadi kategorileri ele alınamayacağını bir göstergesi. Ve baktığımızda kalkınma ki bir dönem 1960'larda bir kuşağı iki kuşağı feda etmeniz gerekir deniyordu Latin Amerika kalkınmacıları. Şimdi sadece insanlar feda edilmiyor. Bu geleceksiz büyüme kavramında doğa, yaşam ortamımız feda ediliyor. Otoriterleşme, antidemokratikleşme dediğimiz olgu ile çevrenin bu kadar tahripatı yan yana gidiyor. %6 büyüdüğümüzde %6 büyümenin bir boyutu girdi olarak, enerji olarak çıkanların doğaya geri dönüşü çöp olarak, atık olarak baktığımızda doğayı mahvetmek. Ama bunun gerçekleşmesi için de firma düzeyinde, fabrika düzeyinde, siyasi iktidar, partiler düzeyinde, devlet düzeyinde de otoriterleşme Ne? Şunu sormamız lazım, bu çok önemli. Avrupa'da, dünyada liberalizmin yani büyümenin önünün açtığı, stratejinin geliştirdiği her yerde ve şimdi bütün dünyada otoriter yapılar egemen kapitalist sistem otoriterleşmeyle baskı ile birlikte gidiyor. Kalkınmada bunun en önemli belirleyenlerden birisi. Bir üçüncüsü bu çok çok önemli. Türkiye'de belki yine 96 rapor der ki kalkınma süreci kapitalizme hiç de re, de referans vermiyorlar ama kalkınma süreci, kalkınma kavramı kültürsüzleşmeye yol açar der. Formları kendine ait kılar. Her tarafta TOKİ tarzı binayı düşünün her tarafta aynı tip e, besin gıda tüketimi düşünün müzikleri düşünün bir de kültürsüzleşme diye. Bugün programa geç kalmamın nedeni sizden bir önceki program dinlememle ilgiliydi. Bu Atatürk Kültür Merkezi hmm. yıkılması sadece bir inşaat bir e, şey değil aynı zamanda bir kültürün temsili. Şimdi Türkiye'ye baktığımızda bu 96 raporu bir şey daha sayıyor. otoriterleşme var. Doğayı hızla tüketiyorlar. Biz sadece meral ve zeytinliklerden konuşuyoruz ama hı hı. işte daha geçen çiftin öldürülme nedeni olan modern, ta, şey, taş maden ve taş ocakları, yeri, mermi, işte su kana, kan, kaynakları, akiferlerin yok edilmesi ama bu aynı zamanda Türkiye'de böyle bir kalkınma bir kültürel formla devam ediyor. Çin'de de başka bir kültürel form, Brezilya'da yani kalkınma mutlaka melez bir kendi tarihsel kültürel kökenini alıyor. Bu sefer melez, hibrit bir yapı açığa çıkıyor hem birbirine benzen ama kafada biz daha değerlerimize sahip çıkarak bir kalkınma diye. Ama küresel kavramlarla birlikte de anılıyor. Yani örneğin Limits to Growth dediniz mesela 70'te. Hmm. Zero Growth var hmm. mesela hatırladığımız. Ardından işte şimdi The çok growth. popüler olan sürdürülebilir kalkınma. Bir de işte yeni yeni konuşulan diyelim. Bir de DeGroft gibi. bir. DeGroft de aslında 70'te Roma Kulübü'nün söylediğini güncelleştiren bir hal. Hmm. Onun üzerine biraz eğer vaktimiz hmm. kalırsa belki önümüzdeki şeyde konuşuruz. Ben şey bahsedeyim. Ee, yine aynı rapor bence çok önemli. Bu raporun bir başka ifade ettiği şey kalkınma kavramı. Aslında Türkiye'deki iktisatçıların için bunun üzerine e, yanlış ifadelerde bunu bilmiyorum. Ama 96 rapor der ki eğer yüzde %6 büyümeyi küresel süreç içinde yapıyorsanız aynı zamanda Jacobs growth dediği yani işsizlik yaratır büyüme. Şu an Türkiye'nin karşısında en büyük olay demek ki geleceği yok ediyor kalkınma. Neyi yok ediyor? Ee, demokratik katılımı yok ediyor. Kültürel dokuyu mahvediyor. Ve bir taraftan da işsizlik yaratıyor. Çünkü makineleşmeyle birlikte yola alıyor. Ricardo'nun büyük problemi. Ha o zaman kalkınma demek, istihdam yaratmak demek değildir. Yine Sayın Böke'nin ifade ettiği endüstri 4.0. inanılmaz işsizlik yaratan bir tesis anlamına geliyor. Bu çok çok önemli. Mesela bir dönem enerjiye... Teşvik verildiğinde o dönemin tekstil sorumlu ıı, iş adamı şey demişti. Siz istihdam sorunu nasıl halledeceksiniz? Tekstilde istihdam var ama enerjide yok. ha Demek Türkiye'nin, Türkiye gibi ülkelerin özellikle genç işsizlik diye yüzde altı büyüdüğünüzde... uluslararası sisteme de eklemlendiğiniz için rekabil etmek istediğinizde işsizlik yaratacak. ha kalkınma istihdam yaratmıyor artık. Kalkınma işsizlik de yaratıyor. Bir, bir diğer boyutu, diğer boyutu kalkınma... Erkek egemen dünyanın bütün değerlerini açığa çıkarttığı için rapor der ki... ...bütün dünyaya bakın, girişimcisinden, parayla ilgilenen şeylerin erkek egemen bir yapıdır. Kadınları hep camdan tavanlara, kadınları hep farklı mesleklerde yoğunlaştırır. Kalkınma aynı zamanda erkek egemen bir dilin üründür. Birleşmiş Millet raporu söylüyor. Şimdi Türkiye'ye bakalım. Yine aynı şeyi görüyoruz. Bir diğer vurguda tabii ki... Kalkınma süreci, bu da Türkiye'nin önemli bir sorunu. Şu an Dünya Bankası falan da bununla uğraşıyor. Dev kalkınma kavramı aynı zamanda eşitsizlik yaratıyor. 1996 rapor diyor ki... Bakın son dönemi ne kadar büyüme oranları artıyorsa o ülkelerde gelir dağılımı adaletsizliği. Ne bu? Dinleyenlerimize Şimdi de ısrarlar, tekrar belirtelim ısrarlar. ki. Her yıl yayınlanan Human Hı -hı. Development raporu var. İnsani Kalkınma raporu. Ee, ve bunun 1996 raporu. Kalkınmayı şimdiye kadar... Olumlu yönleriyle ele aldık. Artık bir gerçeklikle karşı karşıyayız. şimdi kalkınma ne gibi sorunlara da yol açıyor sorusunu soran bir rapor. 1996 raporu. Bu rapor niye önemli? Şimdiye kadar kalkınma üzerine olumlu vurguların yanı sıra nasıl kalkınacağız sorusu. Yani endüstri 4.0 mı? Zeytinlik mi? Meralar mı? Sorusu yerine kalkınmanın bu kadar istenilebilir bir şey olmayacağını problemler yarattığını söylüyor. ...ifade ediyor ve bu problemleri de işte bahsettiğimiz gibi... Hı -hı. E, e, ...geleceği yok eden bir e, kalk, kalkınmanın geleceği yok ettiğini... ...Fortius growth dediğimiz kalkınmanın otoriterleşmeye yol açtığını... ...Voiceless growth diyor onlar yani sessizliği Hı -hı. şey yapan... E, patriarkal bir yap yani olduğunu söylüyor... ...Jobless growth diyor işsizlik yarattığını söylüyor... ...bütün dünyanın şu an en büyük problemi... E, ...kültürel yapıları homojenleştirerek... Ee, ...sermaye birikim kapitalizm mantığında... ...hızlı tüketen ama hibrit yapılar oluşunu Ben Çinliyim, vallahi Çinliyim ama yatırım yapmak istiyorum. Biz tesislerle... ...mesela 2023 Türkiye raporuna baktığınızda... Türkiye ...öyle bir gelecek Türkiye var ...kapitalizm bütün mantığına hakim ama biz Müslümanız... ...Türküz üzerine kurulan... ...anlam dünyası iyice bozulmuş bir şey var. Bir... ...demek ki bir diğer vurgusu da eşitsiz bir... ...yapılanma yol açıyor. Fakat ilginçtir... ...Türkiye'de bu sefer... ...hem Roma Kulübü'nün yaptığı şey... ...hem daha çok sosyal... ...demokratların ifade ettiği... Hı. ...daha çok sürdürülebilir kalkınmayla... ...bugünlerde Degroft ifadesini kendisini bulan... ...şeylerde eleştireceğimiz bir yer daha var. O da acaba biz insanlara... Siyasi iktidara ve sermaye birikimi yapanlar. Ya arkadaşlar bak doğru bu. Siz yanlış yapıyorsunuz deyince. Evet ya biz şimdiye kadar yanlış yapıyorduk. Gibi bir ilişki mi var? Yoksa bu büyüme hırsı, büyüme fetişizmi, kalkma hırsı, kalkma fetişizmi bir kapitalist sistemde ulus devletlerin ve girişimcilerin olmazsa olmazı mı? Eğer soru sadece bilme değil de. ...soru bir çıkar ilişkileri içindeyse... ...bu çıkar ilişkilerini açığa çıkaran... ...mekanizmayı bilmemiz lazım. O da iki tane geçen... ...buluşmamızda söylemiştik. Bugünlerde... ...kalkınmaya... ...ihtiyacı olan iki tane makine var. Canavar makine. Birisi ulus devlet. Bu sadece AKP ile falan ilgisi yok. Artık dünyada ulus devletler... ...kaynak ihtiyacı var. Kaynak ihtiyacını yöneldikleri zaman... ...eskiden doğadan ucuz olarak... ...elde edilen şeyler artık... Değerli olmaya başladı. Ulus devletler kaynak bulmak için doğaya hızla saldırıyorlar. Bu bir. Ama Türkiye'de siyasi iktidar bunu daha kend, Türkiye özgü başkanlık sistemi gibi kendilerine özgü bir saldırı tarzı var. Çin'in de kendini, Brezilya'nın da kendini, birisi ulus devlet. Ulus devleti bu işin içine koymamız lazım. Eğer birazcık liberal bir e, düşünce formatından geçmişseniz, formasyonuna sahipseniz siz daha çok nereye, bu devleti yapıyorsun? Devlet niye böyle yapıyor? Oysa ikinci makine var. ...esas ikinci makinede... ...sermaye birikim mekanizması... ...sermaye birikim mekanizmasını düşünmeden... ...tesis, indası 4.0 dediğinizde... ...yine sanki doğruyu bulmuşsunuz da... ...birileri doğruyu görmüyor anlamına geliyor... ...oysa bakın şimdi bir... ...zeytin ve meralarla ilgili... ...şunu gördük... ...bu bir çıkar çatışması... ...daha önce emeğini koruyanların... ...mücadelesi vardı, şimdi doğayı koruyanların... ...kadınların mücadelesi var... ...o zaman işleyen makineye karşı... ...mücadele etme... ...ile doğruyu gösterme... ...ek zamanlı gitmesi gerekiyor. Evet. Bir doğru sorun değil bu. Bir mücadele alanına ait bir soru... ...ve büyüme kalkınma... ...insan emeği ve doğayla beslenenlerle... ...buradan olumsuz etkilenenlerin... ...arasındaki bir çatışma... ...bu gittikçe büyüyen bir çatışma... ...kalkınma sorunu da bu sefer... ...kimin için kalkınma... ...niye kalkınma ihtiyaç var... ...kimler buradan zarar görüyor ve mücadele nasıl biçimlenmeli sorusuna. yoksa biz De Groft aslında böyle gidersek bakın uçuruma gidiyoruz demenin bilme halinin kendisi kendi başına yeterli bir sistemik bir süreçte karşı karşıyız Çok nefes almadan konuştuk. Evet konuştum. bir nefes de anlattık gerçekten. Doğru, Süremiz yani. dardı yani ama yüzden, yani bu evet. tesis kavramını bence konuştuk. Tarihsel bağlamında ve tartışmalarıyla birlikte güncel sorunlarıyla birlikte. Profesör Doktor Fuat Ercan çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ederim. Kusura bakmayın hızlı hızlı konuştuğum için. Bu haftalık Yeşil Bülten bu kadar diyelim, değerli dinleyenler. Haftaya görüşürüz. Yeşil Bülten